Romanın kahramanı çoban Santiago'dur. Çoban olmadan önce aslında babası onun rahip olmasını ve kilisede çalışmasını talep eder. Ama o bir rahip olup bir yere kapanmak istemez. Farklı yerleri, değişik insanları tanımak ve görmek istediğini söyler. Babasıyla yaptıkları bir konuşmanın ardından babası bunu kabul eder ve ona biraz para verir. Bu parayla koyun sürüsü al ve çobanlık yap der. Bu gaye doğrultusunda bir sürüye sahip olur. Aslında roman da bu şekilde başlar. Hemen sonra babasıyla konuşması anlatılır. Koyunlarına oldukça bağlıdır ve birbirlerini anladıklarını düşünürler. Ve istediği olmuştur. Çoban özgür ruhlu biridir ve gökyüzü her gece yaktığı ateşle onun yorganı olmuştur. Koyunlarını kırktırıp onları satmak için şehre iner, bir dükkana girer ve sıra beklemesi söylenir. Kapının önünde bekler. Beklerken bir kız görür, yanına gelir ve konuşmaya başlarlar. Kız koyun kırktıracağı adamın kızıdır. İyi anlaşırlar. Ona yaşamından ve okumuş olduğu kitaplardaki hikayelerden bahseder. Çobanın yatağı olan kapçıyı, küçük bir heybesi ve her gün severek okumuş olduğu ve başına yastık yaptığı kitabı bulunurdu. Kız şaşırır ama okumabilir misiniz der. Romanın yarısındayız ve aslen şu göze çarpar. Okuyabilmenin şaşılacak ve herkeste bulunmayacak bir şey olduğuna vurgu yapılır. Kız şaşırmıştır. Burada bir çobansınız okumayı nasıl bilebilirsiniz? İleriki sayfalarda da çoban bankta otururken, yanına gelen adam hakkında düşünürken acaba okuma bilmiyor mudur diye iç geçirir. Ve çoğunlukla kuramsal bilgiler de barındıran, Bilgi ve okumanın vurgulandığı kısımlar vardır. Santiago kıza tutulur. O gün koyunları kırkıldıktan sonra adam seneye tekrar gel kırkalım der. Çobanımız oradan ayrılır fakat aklı kızda kalmıştır. Seneye o gün gelene kadar sabırla bekler. Günler günleri kovalar. Hazırlıklarını tamamlamak ve yeni bir kitap almak için şehre iner. Ayrıca bir rüyayı iki kere aynı şekilde görmüş ve bu onu etkilemiştir. Bunu bir rüya yorumcusu kadına yorumlatmak ister. Kadın önce para göz davranır, çoban pişman olur. Çoban anlatıncaysa kadın, tamam senden para istemiyorum fakat hazinenin %10'unu bana verirsen der. Santiago rüyasında piramitlerde bulunduğunu ve orada bir adamın kendine yardım ettiğini, bir hazineye sahip olacağını görmektedir. Çocuk oradan ayrılır. Saçmalık bunlar, oyuna geliyorum diye düşünürken bir banka oturur. Kitabını okumaya koyulur. Yanına yaşlı bir adam gelir. Önce adama kitabını okumaya çalıştığı ve habire sorular sorduğu için sinir olur. Sonra öğrenir ki adam varlıklı bir kraldır ve ona çobanın bütün yaşamını anlatır. Çoban şaşırır. ''Nasıl bilebilirsin benim en gizli saklı sırlarımı bile?'' der. Adam ona hazineyi bulmaya çıkmasını söyler. Her insanın bir amacı olmalıdır. Ve herkes kendi kişisel menkıbesinin ardında koşmalıdır der. Ve pek çok öğüt de verir. Çoban inanmak istemez fakat onca şeyi nasıl bilmiştir? Adam göğsünü açar, parlayan elmasların olduğu göğüslüğünden iki taş çıkarır. Taşlardan biri siyah, Öteki beyazdır. Bunların ona yol göstereceğini söyler. Çoban artık bir seçim yapacaktır. Yaşadığı yeri, koyunları ve aşka düştüğü ve bir ihtimal evleneceği kızı bırakıp bilinmez bir yolculuğa çıkacaktır. Zor bir düşünme aşamasından sonra yola çıkmaya karar verir. İlk gittiği yer Afrika'dır. İnançlı ve umutludur. Bir gümüşçüyle tanışır. Onun yanında çalışmaya başlar. Kristal eşyalar satan adamın işleri kötüyken, Santiago'nun gelmesiyle iyileşir ve eski ihtişamlı günlerine döner. Çoban bir sene orada çalıştıktan sonra hem iki katı koyun hem de Mısır'a gidecek parayı elde etmiştir. Yola çıkmadan önce yakınlardaki bir ahıra gider, burada İngiliz diye hitap edilen biriyle karşılaşır, bu simyacıyı arayan bir İngiliz'dir. O bakır madenini altına dönüştüren formülü öğrenmek ister ve buna ömrünü vermiştir ve uzun çöl yolculuğuna başlarlar. Yol boyu İngiliz kitap okurken çoban etrafı izler. Çobanın öğrenmesi ve keşfi doğa ile, simyacınınsa kitaplarladır. Yolda haydutların ve gruplar arası savaşların yaşanabileceği haberini alırlar ve daha dikkatli olmaya, geceleri ateş yakmamaya başlarlar. Yolculuk bitmiştir. Bir vaha'ya gelmişlerdir. İngiliz simyacıyı bulacağı yere gelmiş fakat çobanın Mısır'a ulaşmasına daha çok yolu vardır. Burada konaklarlar. Bir gün çoban burada bir kızla tanışır, ona aşık olur. Kızın ismi Fatıma'dır ve ona bir hazinenin peşine düşerek buralara geldiğini anlatır. Fakat onu gördükten sonra bundan vazgeçtiğini, onunla burada evlenip yeni bir hayat kurabileceğini söyler. Bu arada çoban gezinirken gökte iki kartalı süzülüp kapışırken görür. O yöne baktığında bir an gözünde bir kare canlanır ve burada düşman atlıları görmüştür. Bu kısımdan sonra artık hepimiz çobanın mucizevi davranışlar sergilediğini görürüz. Simyacı bunu hisleriyle duyar, derhal oraya atıyla gelir. Çobanla tanışırlar ve çoban yaşam öyküsünü ona anlatır. Bunu kabile reisine anlatmasını söyler, anlatır ve anlattığı daha sonra gerçekleşir, ve ona hazine maliyesinden görevli olmasını teklif eder. Tam da bu bölümde Hz. Yusuf'la benzerliği konu edinilir ve yazar bilerek ona hazine maliyesinden sorumluluk ünvanını verdirtir. Çünkü Hz. Yusuf da rüya yorumlamakta ve bunun sonucunda zindandan çıkınca ona bu görev verilmiştir lütuf olarak. Çobanımızın durumu artık çok daha iyidir ve sevmiş olduğu kız da yanındadır gitmekten vazgeçer. Fakat Fatıma ona şunu der. Sen isteklerini gerçekleştir. Bizim durumumuz seni bu hayalinden ve amacından alıkoymasın. Biz Arap kadınları çöl hayatında erkekleri hep bir yerlere giden ve bazen dönen, bazen dönemeyen bir hayata sahibiz ve sabredebiliriz. Çoban onu oldukça sevmektedir. Fakat yola çıkmaya karar verir. Bu arada İngiliz, simyacının yanına gittiğinde ona senin şunu şunu keşfetmen lazım diyerek ona yol gösterir. Simyacının da özel güçleri vardır. Çobanın yolculuğunda onun yanında bulunup ona çölün dilini, işaretlerini anlamayı öğretecektir. Yolda yine pek çok haydutla karşılaşırlar, onlardan da kurtulurlar. En son Mısır'a varış öncesi son aşamadayken ikisini yakalarlar ve hırpalarlar. Artık kaçış yoktur, bütün kıymetli eşya ve paralarını da alırlar. Simyacı onları ikna için, arkadaşın bir simyacıdır ve özel güçleri vardır, hatta rüzgarın yerine bile geçebilir, der. Roman, ilahı, el diye sembolize etmiştir. Elin de yardımıyla çok büyük bir çöl rüzgarı estirir ve oradakileri ikna eder. Bu aşamalar aslında oldukça uzun geçmiştir. Çoban rüzgarla, ayla, güneşle ve gökyüzüyle bir bir konuşur. Bu konuşmalar arasında romanın genelinde hakim olan varlığa, yaşamaya dair felsefik konuşmalar yer alır. Aşktan söz edilir bu bölümde de. Oradan ayrıldıklarında sona yaklaşmışlardır. Simyacı, onu arkadaşının yanına götürür ve malzemeleri gözünün önünde uygulayarak bakırı altına dönüştürür. Çoban geri kalan üç saatlik yolu kendi aşar ve muhteşem piramitlere gelir. İhtişamını izler, sonra bir şey kalbine ilham olur. Piramitlere yaklaşır, aklına yaşadıkları ve sevgilisi gelir ve gözünden yaş gelir. Burayı elleriyle kazmaya başlar. Tam bu sırada iki haydut gelir. Onu döverler ve öldürmemeleri için bütün parasını alırlar. Tam bu anda niye orada bulunduğuyla alakalı iki kez üst üste aynı rüyayı gördüğünü anlatır. Buradaki adam bu şekilde basit şeylere kanacak kadar boş vaktimiz yok. Ben de yıllar öncesinde iki kere bir rüyayı üst üste gördüm. Fakat ben koskoca çölü aşacak kadar şaşkın değilim der ve rüyasını anlatmaya başlar. Rüyası çobanın koyunlarıyla bulunduğu yeri tarif etmektedir. Orada çobanın birçok kez yattığı tavanı kırık, yıldızları izlediği kilisenin içinde firavun inceri çiçeğinin dibinde hazine var demektedir. Adam bunları söyler ve uzaklaşır. Çoban tebessüm eder. Aslında yaşlı adam en başından beri her şeyi bilmektedir. Hazine geldiği yerdedir fakat bunu bilebilmek için de kendi yaşam sınavını tamamlaması gerekmektedir. Eve geri döner. Kiliseye, firavun incirinin dibine. Orayı kazmaya başlar. Ve keşiş rüzgarına söylenir. Bunca şeyi yaşamadan erişseydim beni bunlardan koruyamaz mıydın en başında? Hayır diye yanıtlar rüzgar, şayet bu yolculuğa çıkmasaydın, bunca ihtişamlı ve güzel olan piramitleri göremeyecektin. Çoban orayı kazar ve pek çok mücevheratın dolu olduğu sandığı alır, içine yaşlı adamın verdiği iki taşı da koyar ve bir rüzgar eser. Sevgilisinden bir öpücük getirir. Geliyorum Fatıma diyerek son bulur.